Evet, şimdi e, berbat haberler var ama ne yapalım? İyi haberler de var. Ben şöyle başlayayım. Bir yeni bir araştırma var e, Guardian gazetesinde. Polenler üzerinde yapılmış ve insanların e, doğal e, küresel e, soğumayı engellemiş olduğunu ortaya koyuyor. Polenler üzerine yapılmış bir araştırma. Çünkü polen deyip geçmemek lazımmış. Bunu da öğreniyorum şimdi. Çünkü yüz binlerce yıl yani bozulmadan kalabiliyormuş göllerin dibinde. Bütün o asit filan da dayanabiliyorlarmış. Evet bu özellikle geçmişteki yerleşim yerlerinin nasıl olduğunu polenlerden arkeologlar değil de onun bilim dalı işte. Evet yani şimdi baya polenleri <gülüyor> doğrudan doğruya ısı ölçmekte kullanıyorlar sıcaklık artışını. ...çünkü onların tolere edebilecekleri... ...bütün polenlerin belli şeyler varmış... ...sıcaklık dereceleri... ...kuzeydekiler daha... ...düşük seviyelerde yaşayabiliyor... ...falan... ...ve farklı... ...düzinelerce... ...farklı bitkilerin polenlerine bakarak... ...baya... ...o polenin bulunduğu bölgenin... ...yörenin geçmişte nasıl olduğunu... ...ortaya koyuyorlar... ...çok kapsamlı bir araştırma yapılmış... 642 bölgede, Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da ve bilgisayar simülasyonlarında, benzetilemelerinde bulunanların çok benzeri sonuçlara ulaşmışlar. Yani bilim insanları iyi çalışmışlar. Demek ki ve sadece çok çok az Holosen denilen son jeolojik çağda 11 bin, son 11 bin yılda işte medeniyetinde zaten mümkün olduğu tarımında bulundu o ılıman iklimde çok çok az ısınmış ama son 2000 yıl özellikle de son 200 yıl içinde müthiş yüksek bir ısınmaya yol açtığı da açıkça ortaya konuyor. Bu çok endişe verici bir şey. bir tanesi artık bu, yani iki tane çok önemli buluş var. 2016 yılı bütün Holosan yılları içinde 11 bin yıl boyunca diğer bütün yıllardan yılların %99,41'inden daha sıcakmış. Yani %100 demek bu. İkincisi yani bu çok sera gazı emisyonlarının doğal bir soğuma sistemini alt üst edebileceğini ortaya koyuyor. İkincisi de doğal e, bu ısınma <gülüyor> doğal e, aralığın dışına taşmış durumda. Öğreniyoruz ki artık son 11 bin yılda inişini çıkışlı olduğu iklim ve artık insanın e, var olmasıyla beraber insan faaliyetleri var olmasaydı şey olacaktı. Bununla ilgili olabilecek bir haber daha var. Bu Peki iyi bir haber değil. NASA'nın uydu gözlemlerine göre Karadeniz ve Marmara Denizi'nde su seviyeleri geçen ay ortalamalarına göre yaklaşık 15 santim daha yüksek görünüyormuş. Bu olağanüstü bir haber. Ee, bilim insanları da e, 80-100 yıl sonra beklenen e, erimeden daha hızlı bir erime olduğunu ve su seviyelerinin daha hızlı bir şekilde yükseldiğini söylüyorlar. Evet, bu, bu oldukça vahim bir haber 10-15 santim Bir gerekçe olarak gösterilen bir durum var mı? Kozey kutuplarının erimesi vesaire buz, gibi buzulların erimesi Tabi tabi Antarktika Hı. ve Görlant'taki buzulların Sad yerini... ne, ne tarafta yükseliş var demiştiniz? Marmara'da ve e, Karadeniz'de ne, ne kadarlık bir yükseliş? 10 15 santimetre arasında bir yükselilir santimetre. Sadece orası <gülüyor> mı? Ee, muhtemelen diğer denizlerde de vardır ama bu Türkiye'ye ait datalar alındığı için böyle çok ilginçmiş. Evet evet bu ne kadarlık bir zaman içinde bu? Geçen ay ortalamasına göre yani e... bir ayda 15 santimlik bir artış. Evet olur. normalde geçen ay ortalamasına göre e... yani Ocak ortalamasına göre biz önceki senenin bir önceki senenin bütün yılların ortalamasına göre yaklaşık 15 santim daha yüksek. Bir yıla göre izlenmiş. Yani. Ufak bir evet. kıyamet de olabilir aslında. Evet, yani Biraz yani detaylı bu bakalım. Gerçekten Ertesan, şey, e... Burada haritası da var. Bütün aslında e, dünya denizleriyle ilgili veriler var burada ama biz özellikle Türkiye'dekilerin ilişkin verileri paylaşıyoruz. Evet küçük bir kıyamet haberi gibi. E, zaten Darcamayıl da 13 e, Şubat tarihli e, Truthout'ta çok önemli bir şeyden Nature dergisinde çıkan saygın bilim dergisi Nature'da çıkan bir şeyden bahsediyordu. Aynı şeyi söylüyordu. İki ayrı veriyi toplayarak yapılmış bir şey. Yani 2000 yani bu önümüzdeki yıllarda 7 derecelik ya yani 2100'e varıncaya kadar 7 derecelik bir sıcaklık artışı olabileceğini ortaya koyan araştırmalar da ...bir daha çıktı, doğrulandı. Evet. Yani 11 bin, son 11 bin... ...yıldan beri, biraz önce... ...Polenlerle ilgili olarak söylediğim... ...araştırmayı... E, ...doğrulayan bir şey de... E, ...yani... Ilk, ...artık doğrudan doğruya... ...iklimin... E, ...büyük bir şekilde artışı... ...ve bunun sonuçlarının da tabii... Bütün şehirleri, suların basması, kuraklık, açlık vesaire, hepsinin bir arada geleceği bir şey olarak ortaya çıkıyor. Bu da tahmini olarak 100 metre civarında suları yükseltecek. Birçok e, dünyanın önemli kentinin nüfus yoğunluğunun özellikle İstanbul'da dahil mesela buna. deniz kenarlarında olduğunu düşünürsek birçok yerleşimleri çok ciddi bir tehlike bekliyor yüzyıl içinde. Evet. Yani 25 yıl öncesine göre zaten 7 santimetre daha yüksek bir seviyeye ulaştı anlamına geliyormuş. 90. yılından bu yana alınan araştırma yapılan tutulan ölçülerdi. Ve gene aynı şekilde artacağından da bahsediliyor. Evet, MIT'nin araştırması yani Massachusetts Institute of Technology'nin ta 2009, 2009'da yapmış olduğu yani 10 sene önce yapmış olduğu evet. neredeyse araştırmada e, kontrol edilmemesi halinde iklim değişikliğini yani böyle devam ederse bu kömür yakmaya vesaire devam edersek e, bu şekilde 7 derece Ee, iyi bulabileceği 2100'e varıldığında tabii o zamana kadar da 5-6 derece böyle daha erken yıllarda olacak. Bu da yaşanmaz bir hale kesinlikle getirecek deniliyor. Biliyorsunuz Hollanda halkı kendi hükümetlerini tam da bu yüzden davaya ettiler. Evet. Ee, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Bütün ülkelerinin su altıda kalması söz konusu iklim değişikliği nedeniyle ve kendi hükümetlerini iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmiyorsunuz diye dava etmişlerdi. Sanırım sizde buna dair evet, bir haber daha aynen. var. Aynen. iki beraber? tane haber var aslında bende bununla ilgili. İkisi de yani biri 16 Şubat tarihini taşıyor. İklim krizine eee Yeterince e, müdahale etmeyen hükümetleri dolayısıyla 13 genç yani 20 yaşları 21 yaş altında olan e, kişi dava ediyorlar e, hükümetlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington eyaletinde ve e, sağlıklı ve düzgün yaşamamız için şartları sağlamıyor. İklim değişikliğini önlemeye çalışmıyor diye. Çok ilginç çünkü şeyi söylüyorlar. Yani Cuma günü vermişler King County Superior Court denen mahkemeye yaşları 7 ile 17 yaş arasında değişen. Zaten ne varsa gençlerde evet, var. Evet, aynen öyle. Ve demişler ki Yani fosil yakıt işte petrole, doğal gaza ve kömüre dayalı bir şey ve bütün enerji ve transportasyon ulaşım sistemlerinde kullanıyorsunuz. Dolayısıyla da sera gazları bitiriyor işimizi. iklim krizine yol açıyor. Bu da anayasaya aykırıdır diyorlar. Bizim haklarımızı koruma altına alıyor. Amerikan anayasası. Sağlıklı ve iyi bir çevrede yaşama hakkımız var. En doğal hakkımız diyorlar. Çok ilginç bir şey ve Devamını da şöyle getiriyor The Washington eyalet başkentinde ve oranın hükümet binasını da bazı dün tam bilemedim şeylerini ama çok ilginç resimleri falan da var çizimler var 19 Şubat'ta gençlik yolu açıyor iklim lobi günü diyorlar bütün lobicilere petrol lobilerine ve diğer fosil yakıt lobilerine karşıyız. Hemen şimdi diyorlar. Tıpkı şeyde silahlara karşı da gençlerin geliştiği gibi. Evet. Onlar da hemen şimdi diyorlar. Böyle bir iklimi Amerikan gençliği en azından ciddi bir hem hukuki hem de aktivist olarak karşı çıkmış durumda. Hemen çok araya, araya ekleyeyim Ömer abi. Portekiz gençliği de Türkiye'yi dava etmişti hatırlarsanız. Türkiye iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmiyor <gülüyor> ve sorumluluklarını yerine getirmiyor gerekçesiyle. Lise çağındaki Portekizli gençler Türkiye'ye dava açmışlardı. Umarım belki gün bizim gençlerimiz de iklim konusuna sahip çıkarlar. Evet yani Olimpia binasında dün vardı. Şimdi yarın haberlerini daha ayrıntılı alırız. Ama bir tanesi şöyle demiş. 14 yaşındaki Athena Feyn, bizim geleceğimiz. Ne, ne ölçüde korunabilir? Bizim yapabildiğimiz ölçüde korun. Biz ne kadar uğraşırsak demiş ve eğer bunu yetişkinler, erişkinler yapmayacaksa biz kendimiz yapacağız. Öyle bekleyin, ortalıkta dolanacak zaman kalmadı, kalmadı. demiş. Çok de Ama Amerika, e, Türkiye'de hükümet ve iktidar şey de yapıyor zaten. Ee, tam ter... Te tedbir alınmıyor mu? Çevreci'nin daniskası biz dedi kaç defa Erdoğan. Yani işte dedik. öyle demekle olsaydı kim bilir neler dedik <gülüyor> biz de kendimize de. Ee, şöyle bir haber daha var tam tersine. Türkiye e, fosil yakıtları teşvik ediyor. E, kömürlü termiklerin e, büyüklerin özellikle maliyetlerini kar karşılamak için devlet teşviği geliyor. E, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için. Bu da Geçen haftanın son günlerinde gündemimize düşen bir haberdi. Zaten biliyorsunuz her yerde mantar gibi kömürlü termiklerde de yükseliyor halen. Ve hiçbirinden de vazgeçin bir insanların muhalefetine karşın. E, su konusunda ne diyeceksiniz Ömer abi? İstanbul'da e, tıpkı Cape, Cape Town gibi e, ileride su... sıkıntısı yaşayacak. 11 kentten biri olarak gösterildi. Tarımsal kuraklığa girdik deniyor artık. Birçok tarım ürünü kar yağmaması nedeniyle, kuraklık nedeniyle birçok tarım ürününde büyük zararların olması söz konusu. Hatta Türkiye için stratejik uyarılar dahi yapılıyor. Yani hem bir yandan savaş hem bir yandan Ee, ekonomik sıkıntılar varken bir de böyle bir şeyin yaşanması bir takım sosyal karışıklıklara da neden olabilir. Olabilir şeklinde ama bir yazı okudumdu. Ama 2071 yılına kadar herhangi bir İstanbul'da su sorunu olmayacağını söyleyen e, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu böyle bir sorunla karşılaşıldığı takdirde bıyıklarını keseceğiz. Yani, garantisi de bakanımızın bıyıkları. Evet. Çok rahat ettik. Bir şeyde de başka bir büyük hikayesi vardı. Evet neydi bu? söyledim bu. Türkcell. Türkcell evet genel... aplikasyonu uygulaması indirilirse herkes bıyıklarını Beş, şey herkes... masaya koyuyor. <gülüyor> evet, temiz... Eskiden kafa kol konurdu şimdi bıyık konuluyor. Hazır. Buradayken aklıma gelmişken şöyle bir şey yapayım hemen. Ee, direkt su tasarrufu önlemleriyle ilgili kamu spotları da dahil her bir takım saldırılar başladı. Bütün bu ...suyla ilgili, susuzlukla ilgili ya da su politikalarıyla ilgili yanlışlıkların örtülmesinin sorumluluğunu tüketiciye yükme, yükleme çabaları bunlar. Ben, siz, o, bu evde bir takım tasarruflar yapacağız, klozete pet atacağız, bulaşıkları elde yıkayacağız, şu çamaşırda yıkayacağız, böyle olacak, şöyle olacak, su tasarrufu sağlayacağız ve bundan kurtulacağız gibi bir hava yaratılıyor. Tasarruf önemli. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor 7'den 70'e. Evet ama esas sorumluluk burada devlete düşüyor. Bunu gözden kaçırmayalım. Evet. Öncelikle de bu termik santraller başta üzere temiz kömür gibi bir inanılmaz gerçek dışılığı da önlemek lazım. Kesinlikle yani. şunu evet. aklımızdan çıkarmayalım. Herhangi bir yaşanan su Susuzlukta sorumlusu suyu tüketenler değil yani biz tüketiciler evlerde konutlarda yaşayanlar değil dünya ortalamasında da böyledir genellikle ee, suyun sadece %15'i kullanılabilir suyun %15'i evlerde tüketilir %10'u sanayide tüketilir geri kalan %75'i ise tarımda heba edilir. büyük bir kısmı. Dolayısıyla benim evde 7'den 70'e halk olarak yapacağımız su maksimum yüzde iki buçuk su tasarrufu sağlar bize toplam su bütçesinden. Oysa Kamunun tarımsal sektöre yönelik alacağı bir takım önlemler, teşvikler, basınçlı sulamalar, doğru ürünü doğru yerde yetiştirmek gibi bir takım önlemlerle yapabileceği şey su tasarrufunu %50'den fazla sağlar. Ve en önemlisi de tabii enerjide filan bu yenilenebilir. Yani rüzgar panellerini, rüzgar türbinlerini ve güneş panellerini bir an önce devreye sokup... sokmak. Çünkü bizdeki barajların çoğu da enerji. üretmek için kurulmuş evet. barajlar evimize su getirmek için değil. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Kim size su tasarrufu yapın diyorsa devlet adına önce siz ne yapıyorsunuz diye sormakta fayda ah, var. Aynen öyle. Bir de şu şeyden sudan bahsetmişken bir de yiyeceklerden de, hayvanlardan da bahsetmek lazım. Sen de e, Hürriyet pazarda kalemi almıştın bunu da. Yani ucuz etin yahnisi başlığı altında et fiyatları düştün diye Brezilya'dan tıka basa gemiye yüklenen 25 bin büyükbaşın yolda olduğu ve kendi dışkı ve idrarlarında boğulmazlarsa 5 gün sonra Mersin'deler diye yazmışsın. Ne zaman çarşamba mı oluyor? 21'inde evet yarın olmaları bekleniyor bir aksilik olmazsa. Gemi takip edilebiliyor. Bu korkunç insanlık ayıbı yani. Bir zamanlar e, köle ticaretinde ki aynı durum şu an bu e, hayvanlar için geçerli. Yani bunu alın yerine insanı koyun, bundan daha büyük bir dramı anlat, yaş göremezsiniz. Trajedi, evet, evet bu daha büyük bir trajedi olmaz. E, i̇nanılmaz korkunç bir görüntü. Hayvanların üst üste kendi dışkıları ve e, idrarlarının içinde yolculuk ediyor olmaları. Sonra da biz bu eti yiyip, bu etten hayır bekleyeceğiz. Bize faydalı olsun. Diye. Başka bir boyutu da var aslında tabii. Pek üzerinde belki durulmuyor ama yani inanılmaz fotoğraflar var gerçekten ve videolar var. Ben de bir kısmını hı hı. seyrettim Züvelin'in gönderdiklerini. 21 Şubat'ta Mersin Limanı'nda bir gösteri de e, bekleniyor, yapılacağı bekleniyor. Yani pek çok önemli işi Minerva Foods'un Türkiye'ye sattığı hayvanlar Panama Bandralı NADA gemisine yükleniyor. Brezilya'nın Santos Limanı'nda engel olmaya çalışmışlar, durdurmuşlar. Olmuşlardı yani aslında. Olmuşlardı. Bayağı mahkeme ceza da kesmiş. Firmaya yüklü cezalar. Şehir birkaç gün kokudan e, durulmaz olmuş. Yine ceza yemiş 400 bin dolar kadar. Sonra e, bu hayvanların dışkıları şehir şebekesinin sularına karıştığı tespit edilmiş bir şekilde. 25 bin hayvandan bahsediyoruz ve bunlar sadece Brezilya içinde 500 kilometre açık kamyonlarla yolculuk yaparak gemiye getirilmiş. Yani her aşaması eziyet. Oradaki aktivistler de e, mahkeme kararlarıyla ve hazırlanan raporlarla, uzman raporlarıyla bunu durdurmayı başarmışlar ve mahkeme tüm Brezilya'dan hayvan, İhracatı durdurulsun ve hiçbir şekilde gemiyle bu hayvanlar bir yere gönderilmesin diye karar almış ancak gelin görün ki Brezilya'daki kritik noktadaki kümet yetkileri örneğin oranın hayvancılık bakanı da hayvancılıkla uğraşan bir insan. Tabii canım, da yani başkanı zaten temel e, en büyük yolsuzluklardan yargılan bir adam zaten. Haklarında da bir sürü yolsuzluk var. Kilit noktalardaki insanlar bu sektörün bir parçası olduğu için Türkiye Büyükelçisi'nin de devreye girmesiyle bir günde olaylar bir şekilde çözülüp gemi yola çıkmış. Burada üzer, yani bitiyor süre ama üzerinde önemle durmamız gereken bir nokta daha var. Hiç küçük değil. Burada e, yani bu hayvanların aslında dışkıları içinde işte bu feci şartlarda yok, canlı yok. olarak gelebilmesinin en temel sebeplerinden biri hepsine muazzam ölçüde antibiyotik zerk ediyor olmaları. Hem Doğru. hızlı büyümeleri güçlü olmaları hem de hastalanmamaları için. Ama bu e, dünyanın belki de insanlığın önündeki en büyük tehlikelerden birini daha meydana getiriyor. Buna zombi kıyameti diyor e, George Monbiot mesela. Yani daha önce e, alt edilmiş bulunan e, bakteriler şimdi bütün şeylere direnç kazanmış durumdalar. Artık yakın zamanda mesela sezaryen gibi ya da kalça e, ameliyatları gibi ya da kemoterapi gibi şeylerin tamamen imkansız hale gelmesi basit fıtık ameliyatından bile hastaların ölümcül enfeksiyonlara kapılabileceği yani antibiyotik direniş dirençli bakterilerin durumu da tamamen Şeye bağlı. Bu gelen hayvanları tedavi etmiyorlar biliyorsunuz değil mi Ömer hmm. abi gemide. Bir sürü veteriner var ama onun tedavisi uzun ve uğraş gerektiren bir şey olduğu için tabii ki hayvan da çok fazla. Direkt onu öğüterek denize atıyorlar. Evet makinesi de makinesi var. var evet öyle bir küvet, küvet gibi ağzı geniş. Direkt oradan aşağı denize kıyma olarak bırakıyorlar. Valla nerede bizim 17 7 ile 17 yaş arasındaki gençliğimiz. gençliğimiz. Bir güzel haber vereyim mi Ömer Lütfen. abi? Son kapatırken. E, Leopar görüntülendi Türkiye'de. Evet Fotokapanla. Bu aslında biyolojik çeşitlilik adına çok umut verici bir gelişme. E, Anadolu Leopar'ı değil mi bu? Ya bu aslında Öyle bununla de. ilgili tebaatürler var. Daha önce yapılan morfolojik testler ki bunlardan birkaç tanesini ben bizzat biliyorum. Bunun aslında bir İran Leoparının alt türü olduğu İran parsının alt türü olduğu söyleniyor Bir Göçmen olmaz yani o. Olmaz o İran olmaz o. o Türktür Evet sonradan bunu Türkleştirdik Hatta bununla ilgili acayip mailler geldi bana Ben böyle yazınca hani bilimsel olarak Böyle çıkınca Türk Leopar'ını Niye İranlaştırıyorsunuz tadında Gerçekten Bak, de öyle mailler ağrım, de geldi Baharımızda yılan bekliyor evet. yani istiyoruz, Yerli mi yılan Türk yılanı, <gülüyor> Türk yılanı. Türk kabul etmez herhalde değil mi? <gülüyor> Türk yılan olmaz. <gülüyor> Türk yılanı olmaz. Enteresan bir <gülüyor> şey. Evet ama yani bu leopar hakikaten olağanüstü güzellikte bir hayvan ve. bir sürü de böyle kendisine kahraman ünvanı veren insanlar umbnı veren sayısız daarı bizzat öldürenler var kahraman manası. Tabii. o yüzden e, nerede çekildiği yeri açıklanmıyor evet. açıklanmamasında da şimdilik fayda var saklayarak koruyoruz işte evet. böyle kuzevanlarına falan da. çıkacakmış bir de of al Peki galiba evet, görüşmek üzere önümüzdeki hafta hoşça kalın. hoşça kalın